şeytanı rezim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatü vesselam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar, ve ala cemil anbiya'i vel mursalin'l ebrar Rabbimize hamdolsun bir cumartesi akşamına bu güzel ilim meclisine yeniden bir kez daha bizleri kavuşturduğu için tarihler şu anda safer ayının sonlarında aşağı yukarı iki gün sonra yepyeni bir aya merhaba diyeceğiz bu aydan o aya geçişte bizi bazı şeylere hazırlaması gerekir malum Rebiyül evvel ayı aleyhissalatü vesselam efendimizin cihana merhaba dediği aydır. O ayın 12. gecesi hatta sabaha karşı olan vakit efendimizin doğum günü Siracen Münir olan sallallahu aleyhi ve sellemin alemin nurlandırdığı, aydınlattığı zaman dilimidir. E bizler de şu anda ne yapalım ki? İster ferdi anlamda olsun, ister toplumsal anlamda olsun, ister ümmet noktasında olsun, ister de isterse insanlık olarak olsun, karanlıklara mahkumuz. Şu anda zifiri bir karanlıkta yaşamak zorunda kalmışız şu zamanlarda ve şu zeminlerde. Dünyanın en büyük barajını bile bağlasanız, başka şeyler de getirseniz, Manen dünyayı aydınlatabilmeniz mümkün değil. Ancak o manevi aydınlık bu işin merkezi olan ve Selam Efendimizle mümkün. Siracen münir olan, aydınlatan bir kandil olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajları eğer dünyaya hakkıyla duyurulabilirse karanlıklar aydınlıklara dönüşecek inşallah. Ben de meclis arkadaşlarıma, siz güzel kardeşlerime şimdi bugünden başlasak 28 safer, 8 Kasım Cuma akşamı 12. gecesi o güne kadar 13 günümüz var. İstiyorum ki bir hazırlıkla girelim. Çünkü hayatın hızlı ritmi geçeni de geleni de dikkat etmeden geçirip gelene de dikkat etmeden kayıp elimizden gitmesi noktasındaki bir gaflete düşürüyor bizi. Eğer biz toplumun içerisinde İslam'ı kendisine dert edinmiş insanlar ki ben sizleri öyle görüyorum, bazı şeylerin farkına varırsak farkına varan uyuyanları uyandırır Allah'ın izniyle. Ve bir uyanık yeter bin kişiyi uyandırmaya, yeter ki biz şurada şu kadar Cemaat olarak insan olarak bu uyanıklığı anlamış olalım. Onun için veladet gecesine doğru giderken ister o geceye varınca ister o gecenin bizatihi ihyasında böyle bir şey yok. Sadece biz kandil simitleriyle falan o geceyi kutlayacağız ya da meseleyi sadece bir simite bir kandile indirgeyeceğiz böyle bir şey yok. O gece cami cami dolaşma gibi bir ibadet de yok. Kaç tane cami dolaşırsan o kadar çok sevap alırsın böyle bir şey de yok. Hazır mesajları kes kopyala yapıştır kim olduğunu da fark etmez babaya da aynı mesajı gönder anneye de aynı mesajı gönder. Ey gaflette uyuyan de, hocaya da aynı mesajı gönder fark etmez kes kopyala yapıştır gönderle de olmaz bu iş. Mesaj gönderme işi de değildir çünkü mübarek gün ve gecelerin ihyası. Bu yolu bize gösteriyor aslında İslam büyükleri nasıl olduğunu. Hangi gece hangi gün olursa olsun. Gecenin ve günün getirdiği mesajların üzerinde muhasebe yapmaktır aslında o gecenin ihyası. Muhasebenin arkasından da neyse eksik onu tamamlamaktır aslında gecenin ihyası. Eğer biz şimdi veladet gecesinden konuşuyorsak bizim muhasebe yapmamız gereken şey belli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir yol bıraktı ve yola dedi ki gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol bıraktım size. Allah Resulü'nün yolu orada duruyor. Biz ona ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Ben de burada duruyorum. Benim hayatım ne kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına benzer sorgusunun adı veladet gecesinin muhasebesidir dolayısıyla ben şimdi 13 gün kalmış önümüzde sizi buna davet ediyorum diyorum ki gelin ben şimdi size 13 tane sünnet hatırlatayım her akşam bir tanesini alın kendi hayatınızı da karşısına koyun ki ben aynısını yapacağım Allah Resulü bunu yapıyormuş bu benim hayatımda ne kadar var bu noktada bir sorguya meseleyi götürelim. Sonra o muhasebenin arkasından da bize o noktada telafi adına ne gerekiyorsa onları yapalım. Size bilindik sünnetleri belki söyleyeceğim ama öyle tabakların altını süpürmeyi söylemeyeceğim. Onu zaten yapmakta bizim üstümüzde yok. Başkaları da var bazı böyle işimize yarayanlar ama... Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ederken şöyle biat ediyordu bazıları. Ya Resulallah acıtsa bile nefislerim kabullenmekte zorlansa bile sana biat ediyorum diye biat ediyordu. Dolayısıyla bazı sünnetlerin ihyası acıtır bizi zordur çünkü zor kolay kim diyorsa doğru söylemiyor zordur. Ole huzur İslam'da falan diye yazıyorlar ya minibüslerin falan arkalarına. Ha, güzel bir slogan ama adam mümin olduğu manasından emdiği süt burnundan geliyor. Öyle huzur muzur eğer arıyorsanız farklı bir biçimde maddi bir huzur. İslam o huzuru cennette vaat ediyor. Dünyada değil. Burada böyle dişinizi sıkacaksınız elinizi sıkacaksınız sıkıntılara imtihanlara karşı hazırlanma adına gayret edeceksiniz. Çünkü öyle sefa yurdunda değiliz cefa yurdundayız ya cefa yurdunda cefa yurduna uygun bir biçimde bir hazırlığa ihtiyacımız var. İşte ben de onun için size 13 tane sünnet vereceğim. Bu sünnetleri inşallah alacağız hayatımızda diriltme adına da gayret içerisinde olacağız. Bakın birinci sünnet şu her daim. İhlas üzere olup olmadığını kontrol etmek. İhlasın ne olduğunu biliyoruz. Yüzde yüz yaptığımız işi Allah için yapmak. Allah dışında başka hiçbir şeye bu manada tevessül etmemek. Çok kolay değil bu. İnanın o kadar zor ki ah bir bu meseleyi anlayabilsek ihlas çok zor bir şey. Bir anda çözülüp bitilecek bir mesele de değil sonuna kadar... Bu dert bu mücadele devam edecek ve bu sünneti de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her günün sonrasında bir peygamber olarak bu meselede kendi kalbine ayar verme konusunda hassassa bizim gibi insanların çok daha fazla bu işe ehemmiyet vermesi gerekir. İşin hakkını vermek Resulullah'ın böyle bir sünneti var. Ne iş yapıyorsun? Ticaret. Ne iş yapıyorsun? İşçisin, işverensin. Ne iş yapıyorsun? Ev hanı mısın? Ne iş yapıyorsun? Amirsin, memursun, hocasın, talebesin. Fark etmez. Meşru ve helal dairede yaptığın her iş seni helal lokma kazanma adına bir güzelliğe sevk ettiği için orası senin sevap depon Allah'ın izniyle. Ama yarım yamalak iş yok. Müslüman asla yarım yamalak bir iş yapmaz. Müslüman öyle esniyerek püsniyerek öyle miskin tembel omuzları çökmüş hayattan bıkmış bir halde de işini yapmaz. Müslüman her zaman yaptığı iş neyse bir mezarı kazarken bile düzgün yapar bir binayı yaparken de düzgün yapar ne yaparsa her şeyin hakkını verir. Bunda da ben ciddi bir muhasebe yaptığımız zaman çok sıkıntılara bizim hayatımızda rastlayacağımıza inanıyorum. Onun için özellikle bu ikinci muhasebe konusu ciddi bir mesele. En az birincisi kadar önemli. Üçüncüsü adaleti ikame etmek. Çoğumuzun sınıfta kaldığı bir şey. Dördüncüsü elimizden ve dilimizden başkalarının başkalarını emin kılmak. Ne olduğunu söyleyebilirim ama vakit bana lazım ders için. Altlarını siz doldurun. Beşincisi İslam'ı hakkıyla temsil etmek, altıncısı usulüne uygun tebliğde bulunmak. Hepimizin sorumluluğu bu. Hem temsil hem tebliğ. Ey ee, genç kardeşim 20 yaşındasın sen 25 yaşındasın yaşın kadar şu ana kadar birilerine İslam'ı anlatmamışsan sen sahabeyi anlamamışsın. 25 yaşına varmış bir genç en az 25 tane insana Allah'a anlatmış olması gerekir. Daha da ötesi de biz hadi her yaş senenin bir kefareti olsun diye bunu söylüyoruz. Sahabe bize bunu öğretiyor çünkü. Eğer biz sünnetten bahsedeceksek bu manada da bazı şeyleri konuşmamız lazım. Atladın mı? Tamam hemen onu da söyleyeyim. Usulüne uygun tebliğde bulunmak evet altıncısı da garipleri sevindirmek. Kimse bu garipler bunları da sevindirme adına bir gayret içerisinde olmak. Zor olan bir şey daha söyleyeceğim. Gelmeyene gitmek aramayanı sormak. Gelene gidilebilir arayan da sorulabilir ama Allah Resulü bunu söylüyor bize. Gelmeyene gitmek aramyanı sormak. Kim bu? Arkadaşın dostun kim bu akraban kim bu yakının fark etmez ama bu bir sünnettir ve sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu tavsiye ediyor. Bir diğeri sadeliği hayatın merkezine almak sadelik hatırlayın sadelik adına bir ders yapmıştık zaten. Bir diğeri müminlerin yüreklerine sevinç koymak müminlerle mi konuşuyorsunuz? 40 tane derdiniz olsa o dertlerinizin hepsini unutacaksınız. Yanınıza gelenlere sevinçle bir şeyler söyleyeceksiniz. Bu da sünnet çünkü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüreği 50 tane dertle paramparça olurken bile bunu yaptı. O zaman bizim bundan başka yapacak bir şeyimiz yok. Eğer biz öfkemizi, eğer biz hüznümüzü, eğer biz kızgınlığımızı, eğer biz... Farklı bir biçimde o ruh halimizi birilerine yansıtacaksak bu müminler olmamalı. Başkaları olmalı. Allah Resulü bize bunu öğretiyor çünkü. Nereye gidersek oraya moral götürmek. Nereye gidersek? Bir odaya girdiniz, bir kuruma girdiniz, bir mescide girdiniz, eve girdiniz, iş yerine girdiniz. Gelişiniz moral olacak. İnsanlara heyecan vereceksiniz. Bu bir sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giderse girdiği yere moral götürüyor. Bu bir sünnet ve bugün bizim Müslümanlar olarak bu sünnete çok ihtiyacımız var. Bir diğeri vefalı olmak ve vefalı davranmak. Sonuncusu da şu bir hak olan ölümü ve hesabı sürekli hatırda tutmak. 13 gün 13 tane sünnet ne dedimse yaptınız. Yapmanızın zaten heyecanıdır ben de şu anda eğer ayakta durabiliyorsam bunu da yapacağınıza inanıyorum. İnşallah yapacaksınız halka halka da etrafınızda da bunun heyecanını oluşturacaksınız. O ve vesselam efendimizin cihına teşrif ettiği zaman dilimine rastladığımızda onun kutlu doğumu bizim de doğumumuz olsun inşallah. O aydınlatan nur saçan kandil bizim de hayatlarımızı aydınlatmış ve bize de nuru ulaştır, oluştur, ulaştırmış olsun inşallah. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim konu mühim yine siret i Nebi'nin siret Embiya Enbiya ile ilişkisi. Çok kez bu kürsüden de başka yerlerden de beni dinlediğinizde şöyle bir cümle dinlemişsinizdir. Biz hakkıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamadık tanıyamadığımız için başımıza zaten birçok felaket geliyor çünkü tanısaydık onun mirasına sahip çıksaydık o mirasın gereklerini yerine getirmiş olsaydık Allah nicelerini o Kur'an'la yücelttiği gibi bizi de yüceltirdi ve şu anda ümmetin elbisesi haline gelen zillet bizim üzerimizden kalkmış olurdu Peki niye tanıyamadık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bunun sebepleri var ama onu tanıyamamamızın faturasını çok ağır bir biçimde ödüyoruz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla tanıyamadığımız için Rabbimizi tanıyamıyoruz ve iman bizde bir lezzete dönüşmüyor imanın lezzetine varamıyoruz iman bizim için Farklı bir yük haline dönüşüyor. Eğer biz Allah Resulü'nün Allah tasavvurunu anlasaydık ve o tasavvurun üzerinden imanın hakikatlerini kavrayıp yüreklerimize, zihinlerimize, akıllarımıza taşısaydık Rabbimiz ile olan münasebetimiz bambaşka bir çizgiye varmış olurdu. Tanıyamadığımız için sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dinin temel kaynağı olan Kur'an'ı hakkıyla anlayamadık. Okuduk ama anlayamadık. Çünkü en başında bize lazım olan şey aleyhissalatü vesselam efendimizin hakkıyla tanınmasıydı. Hakkıyla tanınsaydı eğer Kur'an'la da aramızdaki münasebet başka olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla tanıyamadığımız için menheci, usulü, metodu ne diyecekseniz yolu, yöntemi bir türlü tutturamadık. Aynı yanlışları ısrarla ve tekrarla tekrar edip durduk. Meşru bir hedefimiz vardı belki bizim ama menheci Resulullah'tan öğrenemediğimiz için meşru hedefe gayri meşru yollarla gitmeye çalıştık. Hedefimiz güzel, oraya varalım da nasıl varırsak varalım gibi bir yanlışa düştük. Gayri meşru hedefler, gayri meşru yollar kullandık meşru hedefe varmak için menheç Rabbani olmadığı için Rabbani bir hedefe de varamadık. Ve biz bu yanlışı da ne yazdı ki tekrar edip durduk halen de tekrar edip duruyoruz. Şimdi bakın üç şey söyledim. Siret-i Nebi'nin, Siyer-i Mustafa'nın, Siyer-i Nebi'nin ne diyecekseniz Allah Resulü'nün o kutlu hayatı. Siyer diyelim biz çoğul olarak. Üç tane temel mesajı vardır zaten. Tevhid, vahiy, menheç. Resulullah çok şey öğretir ama temelde bu üç şeyi öğretir. Bize tevhidi öğretir, bize vahyi öğretir ve bize menheci öğretir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tanınmazsa bu üç şey öğrenilmez. Ve biz şu anda bu üç şeyi hakkıyla anlayamıyoruz. Anlayamadığımız için... Böyle bir çemberin dışında dolaşıp dolaşıp duruyoruz bir türlü merkeze doğru gidemiyoruz. Gidebilmemiz için bizim aleyhissalatü vesselam efendimizi çok ama çok iyi tanımamız lazım. Peki tanımamıza engel olan şeyler ne? Elbette ki bunun bazı sebepleri var. Bu sebeplerden bir tanesi de şu. Biz aleyhissalatü vesselam efendimizle önceki peygamberler arasındaki ilişkiyi istenilen düzeyde kuramadık. O zincirin halkaları birbirlerine aslında girmiş vaziyetteydi. Birini birini tanımamız bir diğerini de size tanıtacaktı. Öyle bir halde bize mesaj ulaşacaktı. Zaten Kur'an'da bunun için bize Anlattı durdu ama biz inatla hayır dedik. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de tanıyacaksak bize sonuncusu yeter dedik. Sonuncusuyla uğraştık durduk. Şimdi ben size özellikle böyle bir zincir getirdim ki sizi dövmek için falan değil. Sizi atmak için de değil. Size göstermek için bir göstereyim ki maksadım anlaşılsın. Şurada İsa aleyhisselam duruyor. Şurada da Adem aleyhisselam duruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada. Bu buna bitişik aslında ve her biri bir öncesiyle bağlantılı. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin eğer biz siyerini mesela o 571'de doğdu ve başladı şu şu hayatı yaşamaya diyerek başlayıp anlatsak bu öncesini dikkate almadığımız zaman o 571'de doğan ve 40 yaşında peygamber olan 23 yılda nübüvvet üzere hayat yaşayan peygamber aleyhissalatü vesselamın şu zincir ile olan alakasını tam kuramamış oluyoruz. Kuramadığımız için de ne Kur'an'da anlatılan bu kıssaları doğru anlıyoruz ne de siyerin içerisine denk gelen o mesajın aslında tam o zeminde ne söylemek istediğini kavrayamıyoruz. Şimdi şurada İsa aleyhisselam duruyorsa biliyorsunuz bazı çağdaş peygamberler var. Yani aynı zamanda peygamber olanlar Yahya aleyhisselamla beraberdir İsa aleyhisselam aynı zamanda. Ama İsa aleyhisselam Zekerya'dan alıyor bunu alacağını. Zekerya aleyhisselam bir üstten alıyor işte Dav Süleyman'dan davuttan alıyor. O Burada İshak'tan alıyor. İshak bu daha öncesinde Yusuf aleyhisselam var, Yakup aleyhisselam var. Ondan sonra işte İshak aleyhisselam var, İbrahim aleyhisselam var ve buraya kadar geliyor. Burada da Adem aleyhisselam var. Şimdi ben bu hafta dersi hazırlanırken şöyle bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Bilmiyorum yanılır mıyım? Çok zor ya Adem aleyhisselamın işi. Örneği olmamak kadar çok zorlukla karşı karşıya. Hepsinin bir örneği var. Ama halkanın en üstünde duran Adem aleyhisselamın örneği yok. Dolayısıyla biz Adem aleyhisselam için örneği olmayan insan diye bir serlevha koysak. Bilmem yanlış mı anlaşılır maksat hasıl olur mu ama Adem aleyhisselamı işlerken o örneği olmamanın ne demek olduğunu o zaman daha iyi kavramış olacağız. Eğer biz Kur'an'da anlatılan bu peygamberlerin bu zincir halkaları gibi birbirlerine geçmiş hayatlarını tam anlamıyla anlarsak ve son halka olan aleyhissalatü vesselam efendimizi de buna dahil ederek anlarsak Hatemen Nebi'nin olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son da bu işe imza atarken bu işin artık son imzasını çakıp mührünü basarken bütün bu peygamberlerin mücadelelerinin nasıl kendi hayatında birleştirdiğine de şahit olacağız. Dolayısıyla bu zincir bize çok şey öğretecek. Bu nübüvvet zinciri birbirleriyle olan irtibat eğer koparsa nelere sebebiyet vereceğini Beraberce anlaşıldığı zaman da asıl mesajın nasıl doğru kavranıldığını bize göstermiş olacak. İnşallah Cenab-ı Hak hepimizi doğru kavrayanlardan eylesin. İrtibatın ne olduğuna geleceğim ama bir hadis size aktarmak istiyorum. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz durumu nasıl bize özetliyor. Ebu Hureyre'nin naklettiği Bukhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis benimle benden önce gelip giden peygamberlerin durumu aynen şuna benzer adamın biri güzel bir ev yapmıştır ev muhteşem o kadar güzel ki içeriye giren eve hayran oluyor aynen de efendimiz de böyle anlatıyor ancak o evin içerisinde o sarayın içerisinde bir tane taş boştur duvarda bir boşluk vardır benimle benden önceki peygamberlerin durumu işte buna benzer bir saray duvarda bir boşluk İşte ben o boşluğu dolduranım diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer orayı gezenler ne güzel saray keşke şurada da boşluk olmasaydı deyip sarayda bir kusur buldular ya ben işte o boşluğu doldurarak o eksikliği tamamlanmış olanım ve ben hatemen nebiyiyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani benimle artık bu iş nihayete erdi. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın size bir resim göstereceğim. İslam medeniyetinin harika binalarından bir tanesidir bu. Neresi burası? İspanya Granata ve burası Elhamra Sarayı. Böyle gururla medeniyetimizi yansıtan bir güzel bina. Tabi bina biraz uzaktan alındığı için şuraya üç tane ben siyah nokta koydum. Orası yok aslında gördünüz mü şurası? Böyle anlayın. Böyle muhteşem bir saray. Üç tane şurada bir eksiklik var. Allah Resulü işte bunu söylüyor. Muhteşem bir saray ama burada üç tane eksik tuğla var ben oyum işte diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisini böyle bize tasvir ediyor kendinden önce peygamberlerle irtibatını da böyle ortaya koyuyor ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz burada bize mesela biz bu hadiste muhteşem bir tevazuya şahit oluyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece o binada bir tuğla mıdır Haşa öyle değil ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini anlatırken bize böyle anlatıyor. Biz bu hadiste peygamberlerin birbirlerinin devamı olduğu hakikatini duyuyoruz. Allah Resulü buna vurguda bulunuyor. Bu silsilenin birbirlerini tamamlayıcı olduklarını kavruyoruz. Aynen burada zincirin halkalarında olduğu gibi. O peygamberlerin asla birbirlerinin rakibi değil... Aynı makamın memurları olduklarını anlıyoruz. Kaynak aynı, görevlendiren aynı, din aynı, mesaj aynı hiçbir fark yok. Gelen her peygamber İslam peygamberidir. Ve gelen her peygamber Allah katında tek din olan İslam'ı muhataplara ulaştırmıştır. Başka bir din değil sonra Yahudilik, Hristiyanlık sonradan ortaya çıkan bir şey. Musa aleyhisselamın da Vaaz ettiği tebliğ ettiği dinin adı İslam'dı İsa aleyhisselamın da vaaz ettiği tebliğ ettiği dinin adı İslam'dı ki şimdi Kur'an'dan delillerini göreceğiz o güzel silsilenin Efendimiz ile son bulduğunu hadis bize onu da söylüyor onunla kalemin kırıldığını mühürün onunla basıldığını imzanın onunla çakıldığını da görüyoruz Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadisinde kendisiyle kendisinden önceki peygamberlerin irtibatını bize böylece koydu. Peki biz Siyer-i Nebi'yi doğru anlamak istiyorsak Kur'an'da da anlatılan bu kıssalara, bu nazarla bakmak durumunda değil miyiz? Aleyhisselatu vesselam efendimize vahiy iniyor ve vahiy farklı farklı peygamberlerden bahisler açıyor. Niye Aleyhisselatu vesselam efendimize o anda o peygamber anlatıldı diye bir soru sorup ayetlere ve nüzul ortamına bu çerçeveden müracaat ettiğimizde meseleyi biraz kavramış oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Size 8 maddelik bir tablo vereceğim şöyle bir kendinize gelin bak zincirim de yanımda ona göre. Önemli bir şey bu çünkü her zaman için burada verilen mesajları anlamaya algılayamayabiliriz ve bir arada değerlendiremediğimiz için istifade de etmeyebiliriz. Geçen ders ben size tarihle Kur'an arasındaki irtibatı anlattım o tekrarlara girmeyeceğim şu anda benim doğrudan sorum şu neden kıssalar? Kur'an'ın doğrudan muhatabı olan Efendimiz'e anlatılmıştır. Kıssa nedir? Onu bir dahaki haftaya bıraktım. Çünkü kıssayı da anlatabilmemiz için bazı kavramlarla da mukayese etmemiz lazım. Ama biz Kur'an'daki Kur kıssalar dediğimiz zaman peygamberlerin hayatlarıyla alakalı örnekler, ibretler, tablolar anlıyoruz. Böyle anlayalım şimdilik kıssaların geniş bir tanımını bir dahaki derste göreceğiz. Bakın kıssalar Efendimiz'e neden anlatılmıştır? Birinci madde şu arkadaşlar. Tevhid davasının ortak bir dava olduğunu iyice öğretmek için. Bütün peygamberlerin ortak davasının adı tevhiddir. Bunun için iki ayet yazdım her, her birisi için ama siz daha da çoğaltabilirsiniz. Nahıl suresi ikinci ayet, Enbiya suresi 25. ayet. Bütün peygamberler neye çağırdılar insanlığı? Bir tek olan Allah'a. La ilahe illallah sözü Allah Resulü ile başlayan bir söz değil. Allah Resulü ile en güzel bir biçimde nihayete eren mesajları itibariyle bir söz. Dolayısıyla bütün peygamberlerin ortak davasının adıdır tevhid. Bir kere bunu iyice kavrayalım ki değişmez bir gündem olduğunu bilelim tevhidin. 23 yıl boyunca zaten değişmedi peygamberin hayatında ondan önceki peygamberlerde de değişmedi. Dolayısıyla biz neyi anlatırsak anlatalım ki Kur'an da böyle yapıyor zaten sözü bir şekilde tevhide getirmemiz lazım. Çünkü tevhidi zedeleyecek çok imtihanımız var bizim çok putlar o kadar fazla ki o kadar ki Allah'a ait olan alanları gasp eden nefsimiz şeytan ideolojiler o kadar fazla ki bu birinci maddeyi zedeleyen çok imtihanımız var ve bütün peygamberler de bu mücadeleyi veriyor işte ikincisi bakın çok ilginç bir noktayı yakalayacağız burada Ahirete iman meselesini iyice kavratmak için. Bakara suresi 260, Yusuf suresi 121. Tevhidi anlasak onu anlıyoruz zaten. Niye ayrıca ona dikkat çekiyor Kur'an? Çünkü ne olursa olsun ahirete iman meselesinde insanoğlu sınıfta kalıyor. Bir müddet sonra iman ediyormuş gibi davranıyor. Bir müddet sonra ahirete iman meselesi Zedelenince mesaj tam anlamıyla muhataba ulaşmıyor. Onun için bütün peygamberler Allah'a iman meselesini gündem ettikleri kadar bu ikincisini de yani ahirete iman meselesini de gündem ettiler. Üçüncüsü mülkün ve hakimiyetin esasının adalet olduğunu bildirmek için. Sat suresi 26. ayet. Hadid suresi 25. ayet. Adalet. Bütün peygamberlerin yine aynen tevhid gibi ortak bir mesajıdır. Neden? Çünkü biz yeryüzüne Allah'a kul olmak için gönderildik. Kulluğumuzun iki tane temel alanı vardır. Bunlardan bir tanesi Allah'a ibadet adına yapmakla mükellef olduklarımız. İkincisi de yine bir ibadet sayılan yeryüzünü imar etmemiz. İmar ada adaletli olur. Eğer adalet yoksa imar yok. Çünkü imar inşa demek değil. İmar toplayın betonları her tarafa beton doldurun demek değil. İmar başka bir şey. İmar adaletle olabilir. Adalet anlayışı anlaşıldığı zaman ancak imar olabilir. İşte yeryüzünün imarını peygamberler adaletle sağladığı için Kur'an gelen peygamberlerin mesajlarının bu olduğunu söylüyor. Allah Resulüne de bu mesajlar verildiği söyleniyor. Dördüncüsü. Allah Resulünün ve sahabenin gönlünü pekiştirmek için. Dikkat edin bu maddeye. Allah Resulünün ve sahabenin gönlünü pekiştirmek için. Ayetler Hud suresi 120, Yusuf suresi 90. Pekiştirmeden ne anlıyoruz benim güzel kardeşlerim? Pekiştirmede teskin etme var. Umutlandırma var. Moral verme var. Cesaretlendirme var. Heyecanlandırma var teşvik etme var sabretme var pekiştirme bu ve sahabenin Resulullah'ın böyle morellerinin bittiği tükendiği ya olmayacak herhalde dedikleri noktalar olduğunda gelen süreye bir bakın o sürenin içerisinde anlatılan peygambere bir bakın tam böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o da bir beşer Böyle moralinin bittiği bir anda bir bakıyorsunuz Musa'nın nefesi geliyor oradan. Böyle moreller bitmiş heyecanlar tükenmiş bir bakıyorsunuz Yusuf'un nefesi geliyor oradan. Böyle tam anlamıyla bazı şeyler insanlarda karşılık bulmadığı zaman bir bakıyorsunuz hükümran sahibi Davud'un böyle demiri ezdiği o güç ve kuvvetinin sesi geliyor. Bir şeyler geliyor o peygamberlerin sesi nefesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye ulaşıyor. Dolayısıyla bakın bu 8 maddeden 4 tanesi neden kısalar doğrudan Allah Resulüne anlatılır mesajını bize iletiyor. Beşincisine gelin yolun kaderini ve yolun zorluklarını bildirmek için. Bakara suresi 214 Ankebut 3 siz bunları burada bırakmayacaksınız irdeleyeceğiniz için ben hızlı geçiyorum ama ben başka şeyler söyleyeceğim için hızlı geçiyorum umuyorum ki biraz bunlara bakacaksınız baktığınız zaman şunu göreceksiniz Bakara suresinin 213. ayetiniyle alakalı affedersiniz 214 ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Habbab'a okuyor bu ayeti Habbab İbni Erete neden okuyor hani geldi ya Habbab ya Resulallah Dua etti Allah'a Allah bir çıkış yolu göstersin bize ya artık dayanılacak gibi değil işkenceler şunlar bunlar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz size ne oluyor ki dedi. Sizden öncekilerin başına şunlar şunlar gelirdi kalktı bu ayeti okudu. Habbab'a yeniden Allah Resulü cesaret güç üfledi o ayetle sizden öncekilerin başına şunlar gelirdi demir taraklarda taranırdı şu olurdu bu olurdu öyle ufacık bir şeyle benim yanıma gelmeyin diyordu ama Habbab ufacık bir şeyle gelmedi nasıl işkencelerle karşı karşıya kaldı ama ona rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayetle yolun kaderi bu dedi yolun kaderi bu öyle tatlı su Müslümanlık yok bir elin yağda bir elin balda her şey benim istediğim gibi olsun millette beni sevsin övsün fofoflasın cennette arkasından gelsin zaten. böyle bir şey yok yolun kaderi belli. Allah'tan asla bu manada bir imtihan istenmez ama bu imtihanı çekmeyende kalmamıştır bu yolda. Herkesin bu manada çektiği imtihanlar farklı farklıdır. İşte yolun kaderini öğretiyor bütün peygamberler hayatlarıyla bizlere. Altıncısı güzel örneklerin tekrar yaşanmasını sağlamak için Mümtehine suresi 4 ve Mümtehine suresi 6 özellikle İbrahim ve ailesi için güzel bir örnek vardır. Ayetleri çok güzel bu maddenin altında incelenebilir. Yedincisi kötü örnekler üzerinden iyice dersler almak için Ahzab suresi 69 Kasas suresi 82 ve sonuncusu İnkar edenlerin nasıl bir son ile karşılaşacaklarını görmek için. Ne olursa olsun o zalimlerin sonunun ne olduğunu da söylüyor. Hele bu ayetlere bir bakın. Mesela bir anlatıyor Kur'an. Musa aleyhisselamın karşısındaki firavunun akıbetini anlatıyor. Nerede anlatıyor? Bir tek Yahudinin olmadığı Mekke'de. Peki niye anlatıyor? Çağın firavunlarına. Aslında oradan bir şey söylüyor. Hiç o büyüklere takılma diyor ey Muhammed hiç. Firavun bile devrildi ya Ebu Cehil mi devrilmeyecek diyor. Hiç takılma diyor. Sen bunu bu, bu şekilde anladığın zaman Allahu Ekber sözünün arkasına ama diye bir cümle eklemezsin ekleyemezsin Allahu Ekber Allah en büyükse bitmiştir artık ondan sonra ama şu ama bu bir bahaneler düzmesin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri böyle anladığı için kendinden önce bu yolda yürüyenlerin kendisine verdiği o mesajları çok doğru bir biçimde kavradığı için Doğru anlamda bu manada dersler çıkardı ve yolunu onların yolu olarak edindi. Şimdi benim güzel kardeşlerim dikkatlerinizi toplayın çok önemli bir noktaya gireceğiz. Bu sekiz tane maddenin tamamı aslında iki tane temel mesajı veriyor sallallahu aleyhi ve selleme. Fert olarak şahsiyetin inşası toplum olarak medeniyetin inşası. Eğer fert olarak İslam şahsiyeti olmazsa o İslam şahsiyetlerin olmaması medeniyetin de olmaması adına bir şeye bizi sevk eder. Dönüp dönüp niye ümmet olarak aynı yanlışı şu anda yaşıyoruz şu anda anladınız değil mi? Bizim medeniyet diye bir hülyamız var olmalı da böyle bir mefkuremiz var olmalı da idealimiz var olmalı da çünkü koca bir İslam medeniyetinin ne yazık ki şu anda dünyada olması gereken yeri burası değil. Ama bu medeniyet kendiliğinden oluşmayacak. Bu medeniyeti kimler oluşturacak? Şahsiyetini Kur'an'ın, Kur'an'ın içerisinden de özellikle peygamberlerin inşa ettiği şahsiyet sahibi müminler oluşturacak. Bu müminler varsa bu müminlerin kurduğu topluma İslam toplumu deniyor. Bu bir sürü değil, bu bir kitle değil, bu böyle bir ciddi kalabalıklar falan da değil. Bu öz özdür çünkü iyiler her zaman azdır zaten ama iyiler şu anda az olan o iyiler iyiliğin hakkını tam anlamıyla veremedikleri için kötülük dünyaya galip geliyor. O gün bir avuç insan iyileşti şahsiyetlerini Kur'an'la ve peygamberlerin bu kıssalarıyla inşa ettiler. Şahsiyet sahibi insanların oluşturduğu o cemaat o İslam toplumu Medeniyeti hedefledi 13 yıl sonra Yesrib'e vardıkları zaman Yesrib'de Medine'nin temellerini attılar ve orada bir medeniyet kurdular. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Mümkün mü bunun olması Allah'ın izniyle olmak olacak. O zaman biz de bu manada kendi dünyamızda bu meseleyi anlama adına bir gayrete girişmemiz gerekir. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önce o zincirin halkalarını öyle anladığı için mesajları aldı ve gereğini yerine getirdi. Şu anda biz doğru yolda nasıl doğru yürüyeceğim, yürüyeceğimizi bilemiyoruz. Bize bir yol lazım. Bakın iki halde insan inanılmaz derecede zorlanır yürümekte. Kar yağdığı zaman karda yürümekte zorlanır. Sular çekilir toprak bataklık olur bataklıkta yürümekte zorlanır. Bu iki yolda da yürümek çok zordur. Bütün peygamberler de aslında kar yağdığı zaman yol açmaya gelirler bataklık olmuşsa iz bırakmaya gelirler. Bütün peygamberler tam böyle ihtiyaç anında bu mesajı ulaştırmak için gelmiştir zaten insanlığa. Benim memleketi biliyorsunuz karın çok olduğu yer ben o halleri bilirim. Siz de burada bazen şahit olmuşsunuz ama o zamanlar daha çok kar yağıyordu. Yağsa kar çıktın dışarıya böyle yarım metre kar var şaşırıp kalırsın ne yapacağını bilmezsin. O anda sana bir tane şöyle bir iz lazım şu iz bu iz olursa eğer o ize basarak yürümek seni varacağın yer bu ağaçsa o ağaca vardırır ya ben bir kestirmeden bir gideyim ya ben şurayı biliyorum bu yolu şuradan bir deneyeyim dersen ne olacağı belli olmaz gider bir yerde çığın altında kalırsın Allah korusun hiç riske atma bak burada bir ayak izleri var bu ayak izlerini takip et git işte peygamberlerin yaptığı bu aslında kar yağmış insanlığın üzerine Yollar kapanmış, insanların umutları bitmiş, insanlar tükenmişler. Peygamberler geliyorlar o karlı yolda bir yol açıyorlar. Diyorlar ki bak buradan yürürseniz eğer menzile varabilirsiniz. Niye başka bir riske atasın işi? Burada olan bu iz senin hayatını kolaylaştırıyor. Aynı yoldan yürümüş vardığı yer belli başka bir yola gerek yok. Dolayısıyla biz peygamberlerin mirasını ve onların yürüdükleri yollarda bıraktıkları izleri böyle anlamamız lazım bakın bu da bataklık şuradan yürüyelim diyelim ki ya şuradan ben bir kestirme yol buluyorum biliyorum diye, desem basarım oraya çöker kalırım ya bak burada ayak izi var bas buna git gideceğin yere sana iz vermiş yolu da göstermiş burayı takip ettiğin zaman varacağın yeri de göstermiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin bataklıklarını böyle yürüdü. Çok zordu sallallahu aleyhi ve sellem için çok zor. Neler gördü neler geçirdi çoğunu biliyorsunuz siz zaten. O kadar imtihanların karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savrulmadan dayanabildiyse istikametini şaşırmadan yolu tamamlayabildiyse yolun hakkını verdiyse bu izlerden dolayı. O zaman benim de yapmam gereken o senin de yapman gereken o eğer biz iman ehliysek hepimizin ümmet olarak yapması gereken bu. Kurtuluş Kur'an'dadır kurtuluş Kur'an'ın bize anlattığı tevhid mücadelesini veren peygamberlerin yolunu yol olarak edinmektedir. Başka kurtuluş da yok bu yolda. Şimdi benim güzel kardeşlerim onlarca örnek geliyor benim aklıma şu anda. Mesela tam böyle Müslümanların Habeşistan'a gideceği anın arefesinde Meryem suresinin inmesi ve bir tane Hristiyanın Mekke'de olmamasına rağmen Hristiyanlık akidesini en ince detaylarına kadar anlatması o süreyi alıp Cafer bin Ebi Talib'in Necaşi'nin huzuruna çıkması bu iş için çok güzel bir örnek. Bunu bildiğiniz için bunu anlatmayacağım size bunun gibi ben size inanın ki yüzlerce örnek anlatabilirim ki anlatacağım yeri geldiğinde her peygamberin Allah Resulü ile irtibatını bu çerçevede kuracağız zaten ama ben bir önceki derste bıraktığım yerden alacağım sözü oradan sizi bir yere götüreceğim bir önceki dersimizin başlığı neydi nasıl dayandın ya Resulallah'tı o derste ben taiften size bir tablo aktardım tabloyu hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti Taif'in en meşhur adamlarının evine 3 tane kardeş orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dini onlara arz etti. Onlar da alay ettiler hakaret ettiler Efendimiz'e her birisi yüreğini parçalayacak onu üzüntülere sevk edecek cevaplar verdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e boynunu büktü. Hatta dedi ki söylemeyin aramızda kalsın. Hayır dediler bunları Mekkeli dostlarımız duyacak dediler. Bir de dışarıda seni bir sürpriz bekliyor dediler. Dışarıdaki olayı da haberdar ettiler efendimize. Allah Resulü dışarıya çıktı. Yanında Zeyd bin Harise taşların hedefi oldu. Kan revan içerisinde o anda Ninovalı Addas'ın üzüm bahçesinde. Buraya kadar anlattım size. Şimdi buradan alacağım ama dikkat edin. Bakın buradan alıp. Yürüdüğümüz zaman Kur'an kıssalarıyla siret arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz. Allah Resulü'nün her adımda nasıl bir peygamberle beraber yürüdüğünün işaretlerini bulacağız burada. Karşılaştığı her durumu sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önce zincirin halkalarına nasıl irca ettirerek döndürerek meseleyi anladığına Beraberce şahit olacağız. Ninovalı Addaas bir üzüm kasenin içerisinde böyle bir tasla sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Efendimiz Kanrevan içerisinde aldı bir iki tane üzüm. Bismillah dedi. Mübarek ağzına attı. Bismillah'ı duyunca şaşırdı zaten Addaas. Bu ne sözü? diye içinden geçirdi ama bunu tepkisini yüzünde yansıttı sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark etti aleyhissalatü vesselam efendimiz o anda dedi ki ona sen nerelisin hangi dine mensupsun dedi ki ben minovalıyım ve Hristiyan dinine mensubum aleyhissalatü vesselam efendimizin anında orada söylediği şey nedir biliyor musunuz Kardeşim Yunus'un memleketinin ova mı? Şimdi o anda Allah Resulü'nün arkasına aklına Yunus'un gelmesi. Allahu Alem ben öyle bir çıkarımda bulunuyorum. Herhalde taşları yerken Efendimiz ya ne olacak bu işin sonu? Ben de çekip gitsem mi diye mi düşündü? Yunus Aleyhisselam o anda aklına geldi. Ve Allah o aklına geleni farklı bir biçimde desteklemek için Ninovalı birini karşısına çıkardı. Bilemiyoruz ama netice itibariyle o anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yunus'un memleketimi diyerek Ninovalı Addas'a o sözü söylemesi dikkate değer bir söz. Addas şaşırdı. Ey Mekkeli dedi, sen Ad Ninovalı Yunus'u nereden tanıyorsun dedi. Vallahi dedi şu anda Ninova'ya gitsek 10 tane adam bulamayız Yunus bin Mattay'ı tanıyan. Sen nereden tanıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peygamberler birbirlerinin kardeşleridir. Zincir aynı halka birbirlerinin kardeşleridir. Allah bana indirdiği vahiyle Yunus'un haberini verdi dedi. Ben de gönderilmiş son peygamberim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri adlası böyle Farklı bir aleme soktu. Nerede anlattı ya Resulallah dedi. Bu sefer bakın Resulullah diyerek ona cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona Yunus aleyhisselamla ilgili ayetleri okudu. Ne zaman nazil olmuş Yunus aleyhisselamla ilgili ayetler? Kalem suresinde. Ne zaman kalem suresi nazil oluyor? İlk senelerde. Çünkü ilk senede davet için tebliğ için hareket eden bir insana Yunus'un kıssası anlatılmalı aman Yunus gibi olma aman aman böyle bir kavminin karşılık vermemesi gibi bir durumla imtihanla karşı karşıya olunca kaçıp gitme aman bu noktada bir uyarı var ortada ve Allah Resulü bu uyarıyı alıyor alıyor da ben almıyorum sen almıyorsun gittin bir yerde imamlık yapıyorsun 2-3 sene başladın vızvızlanmaya. Bu cemaatten bir şey çıkmaz bilmem ne falan filan. Ama hutbede Yunus Aleyhisselam'ın ayetlerini okuyorsun. Üniversitedesin tebliğ ve davet diye bir sorumluluğun var. Hep meselenin başka tarafındasın. Ya buradan olmaz bu gençlerden iş çıkmaz. Herkes sevdasından vazgeçmiş şu olmuş bu olmuş. Bir sürü bahane ama akşam sen mecliste... Yunus aleyhisselam'ı okudun okudun ama üzerine almak için okumadın ki o ne büyük adamlar diye okudun. Onun için o irtibatı kuramadın ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o irtibatı kurdu. Onun için anında bu manada bir imtihanla karşı karşıya kaldığında kardeşim Yunus böyle yapmıştı. Allah da yaptığından dolayı onu böyle ikaz etmişti ben Yunus gibi olmayacağım diyerek. Orada o manada bir şeyler söyledi. Sonra Yunus Aleyhisselam'ı tezki edecek cümleleri de var. Yunus Aleyhisselam'ı işlediğimizde göreceğiz onları. Adas şaşırıyor. Ya Resulallah diyor. Vallahi bunları ancak bir peygamber bilebilir. Ben şahadet ediyorum ki sen Allah'ın peygamberisin diyor. Ve o anda sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin elini ayağına yapışıyor. Efendileri var onun. Şeybe ve Utbe ikisi kardeş biliyorsunuz. Şeybe İbni Rebi'a Utbe İbni Rebi'a böyle uzaktan bakıyorlar. Birbirlerine dönüp diyorlar ki ya Muhammed onu da kandırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o anda iman ediyor Addas. Ve sonra geldiği zaman efendilerinin yanına efendilerinden epey bir fırça yiyor. Şimdi benim asıl söyleyeceğim bu değil. Durun bakın tabloya dahil olun daha nelerle karşılaşacağız. Efendimiz geliyor. Nahlede duruyor. Nahlede cinlerle efendimizin münasebeti var biliyorsunuz. O ayrı bir mesaj zaten. Mekke'ye geliyor. Mekke'ye giremiyor. O gün himaye kuralı var. Bugünkü karşılığıyla vize diyelim mesela. Birinin himayesinde girmesi gerekir. Sallallahu aleyhi ve sellemi himaye edecek adam yok. O gün Mekke'de. Müslümanların içerisinden yok. Süheyl İbni Hamur'a haber gönderiyor. Süheyl o gün müşrik halen. Süheyl kabul etmiyor. Ahnes bin Şerik'e haber gönderiyor. O da kabul etmiyor. En son Mutim İbni Adi'ye haber gönderiyor. Mutim adamlarıyla geliyor. Allah Resulü'nü alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke müşriğinin himayesinde Mekke'ye giriyor. Tam o anlarda Ahsenul Kasas olan Yusuf suresi nazil oluyor. Şimdi dikkat edin sallallahu aleyhi ve sellemin ruh haline onun üzerinden anlayın Yusuf suresini anlattım Taif'teki şeyi adeta mesaj şudur ey Muhammed sen Mekke'nin Yusuf'usun. Mısır'ın Yusuf'u şunu şunu yaşadı sonucu bu oldu sen de Mekke'nin Yusuf'usun sen de onları yaşayacaksın. Unutma sonucu Mısır'ın Yusuf'undan farklı olmayacak senin Taif'in Yusuf'un kuyusuna benziyor. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri hasetten dolayı ona karşı oldular. Mekkeliler de sana hasetten dolayı karşı. Değersiz dirhemlere sattılar. Senin kavminde seni gözden çıkardı ve sen Taif'e gitmek zorunda kaldın. O iftiraya uğradı zindanlara düştü şu anda sen de Mekke'nin zindanlarındasın. 3 sene Şibi Ebi Talip zindandan da ağır bir imtihandı sallallahu aleyhi ve sellem için. Ve o Ahsenül Kasas diyor ki ey Mekke'nin Yusuf'u Mısır'ın Yusuf'unun ulaştığı şeyleri iyice bil asla ümitsizliğe düşme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Ahsenül Kasas'la alacağını alıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim şu anda biz neredeyiz nübüvvetin 10. yılındayız. Şimdi nereye gidiyoruz nübüvvetin 21. yılına gidiyoruz. Bakın aradan kaç yıl geçmiş aradan geçen onca yıla rağmen 11 sene mi? 11 yıl geçmiş 11 yıl sonra sallallahu aleyhi ve sellem kuyuya düştüğü Taif'ten Mısır, işi Mekke'den Şimdi oraya arkasında 10.000 bin askerle giriyor. Girdi. Mekke'nin fethi tamamlandı. Hak geldi batıl zail oldu ilahi fermanıyla Mekke'nin bütün putları yerle bir edildi. Bilal çıktı Kabe'nin damına ezanı Muhammedi'yi orada okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıktı şöyle. Binler var Efendimizin karşısında ve onlara şunu sordu: size ne yapmamı beklersiniz tir tir titriyorlar karşındakiler sanki Yusuf suresi bir daha nazil oluyor aynen Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf aleyhisselamın önünde oldukları gibi bir tabloyu bir daha yaşıyoruz şimdi tir tir titriyorlar niye titriyorlar 21 sene boyunca Resulullah'a yapmadıklarını bırakmamışlar. Allah Resulü'nün yürüdüğü yollara dikenler serpilmiş başına işkembeler konmuş hakaretler edilmiş alaylara alınmış bir sürü şeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşı karşıya kalmış kızı binekten düşürülmüş kızı Zeynep hamile Karnındaki çocuk öldürülmüş ölmüş onların yüzünden ve Zeynep anamız o düşükten sonra hastalanıp vefat etmiş. Neler neler amcası Hamza'yı öldüren onlar, hakaret edenler onlar, Bedir'de harp eden onlar, Uhud'da onlar, Hendek'te onlar onlar onlar onlar bir sürü onlar. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem onların karşısına ve diyor ki size ne yapmamı beklersiniz. Biri titrek bir sesle diyor ki sen Kerim bir babanın Kerim bir oğlusun Senden de ancak iyilik beklenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bugün Yusuf'un kardeşlerine dediği size söylenir. Bugün bir kınama, ayıplama yok. İzhebu ve entum tulaka Gidin, hepiniz salıverildiniz. Aleyhselat ve selam efendimizin o anda Yusuf aleyhisselamı hatırlayıp onun söylediği sözün aynısını söylemek, yani eski defterleri açmamak, intikam hesaplarına girmemek, şunu yapmıştınız, bunu yapmıştınız deyip bir sürü şeyi ortaya getirmeden direkt bu manada kim ne yapmışsa yapmış, bütün defterleri kapatıp hepiniz salı verildiniz demek, aynen Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediği. Görüyorsunuz değil mi zincirin halkalarını? Aynı kaynaktan beslenen peygamberlerin nasıl aynı mücadeleyi verdikleri gibi aynı hatıraları yaşadıklarına da şahit oluyoruz. Çünkü yol aynı, yöntem aynı, menheç aynı, dava da aynı olduğu için fark eden hiçbir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle anladı benim güzel kardeşlerim. Kendinden önce her peygamberin kendisine söylediği mesajı bu şekilde anladığı için Sahabeye de böyle aktardığı için sahabenin de ondan aldığı bu şahsiyet inşası dersiyle peygamberlerin kendilerine bıraktığı o mirası o yolu takip etme noktasındaki gayretleri ve selam efendimizin varmak istediği hedefin gerçekleşmesine sebep oldu. Dua edelim gayret edelim kendi idealimizi de mefkuremizi de buna göre şekillendirelim yol bu başka bir yol yok. Aynen Allah Resulü'nün sahabeye öğrettiği gibi Kur'an'da bize anlatılan bu kıssaları bugünkü karlı yollarda bugünkü bataklıklarda nasıl kullanılacağının yolunu ve yöntemini onlardan öğreneceğiz. Varacağımız menzil Allah'ın izniyle onların menzili olacak. Allah hepimize bunu nasip eylesin ve bizi bu zorlu yollarda onların ayak izlerini takip edenlerden eylesin inşallah. Benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennet ailede şöyle bir bahis açmak istiyorum bugün. Bu hafta birkaç şeye şahit oldum da onun için bunu getirdim. Damat neye göre seçilir? Bunun bir kriteri olması gerekir. Bunu bir öğrenmemiz lazım bizim. Çünkü bu noktada çok çok hatalarımız var. Bari bu hatalarımızı düzeltme adına... Bize biraz örnek olsun burada biraz sonra şahit olacağımız tablo. Biraz önce Mekke'nin fetini aktarırken onun adını zikrettim. O bedeni simsiyah ama kalbi bembeyaz olan peygamber mescidinin müezzini olan o büyük insan bilal Habeşi. Yıllar geçmiş aradan Şam'da Halit diye bir kardeşi de var. Alıyor kardeşini yanına. Yemenli bir ailenin iki kızı var. O iki kıza talip olmak için o eve gidiyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Başlıyor anlatmaya mı kendini övmeye mi? Ben böyle peygamberin mescidindeydim şöyle sesim güzel. İstersen sana bir de ezan okuyayım seni ikna edeyim. Ya da şu bu. Hiç bunların hiçbir tanesi değil. Tevhidi çok iyi anlamış birisi Bilal-i Habeşi söze şöyle başlıyor. Ben Bilal. Bu da kardeşim Halit. İkimiz de Mekke'de dalalet içerisinde yaşayan müşriklerdik. Allah bizi imanla şereflendirdi ve biz peygamberin getirdiği dine tabi olarak ona ashabtan olduk sahabi olduk. Şu anda da senin karşına sıradan iki Müslüman olarak geldik. Eğer kızlarını bize verirsen Allah'a hamd ederiz evlenmek için hazırlıklara girişiriz yok dersen ki olmaz biz de gider başka kapıyı zorlarız bu kadar ne birini aracı götürüyor ne şu oluyor ne bu oluyor ne şunu söylüyor ne bunu söylüyor ne övüyor ne abartıyor ne şu ne bu böyle ama karşıdaki de onu anlayacak düzeyde şu anda ne Bilal var ne o Yemenli adını bilmediğimiz insan var o ikisi de yok ortada o Yemenli zat Şöyle bir bakıyor bilal Habeşi'ye simsiyah ya Habeşli bir, bir köle Bilal'in nasıl olduğunu biliyoruz. Ne diyor sizce? Ben doğullara kız vermem diyor. Benim eğer ailemden kabilemden değilse bu iş olmaz diyor. Ya biz batılıyız nerede işte vereceğiz bir tane Batmanlı'ya Diyarbakır'a diyor. Ya da erkek tarafı Batmanlı Diyarbakırlı Mardinli. E, üniversitede tanışmışlar bir şekilde meşru yoldan bu gençlerim Allah'ın izniyle hiçbir gayri meşru iş yapmazlar. Meşru yoldan birisi bir şekilde aracı olmuş talip olmuş. Baba diyor ki ben Trakyalı bir gelin istemem. E gelim mi aman benden uzak olsun hele Lazlar zaten hiç girmesin bizim eve. Böyle bir haldeyiz benim güzel kardeşlerim böyle bir haldeyiz. Ben bu hafta 2-3 tane böyle bir hadiseye şahit oldum 2-3 tane. Ya nedir Allah aşkına bizim derdimiz nedir? Tamam bakın kültürel anlamda denkliğe ben de evet diyenlerdenim. Ama bu asla başka şeylerin önüne geçirilecek kadar önemli bir mesele değil. Siz de şahit olmuşsunuzdur ben de şahit oluyorum. Adam amcasının oğluyla evleniyor. Daha ötesi var mı? Yürümüyor o evlilik. Teyzesinin kızıyla evleniyor. O evlilik yürümüyor. Daha ötesi var mı? E bir de bakıyorsun gitmiş Suriye'den bir hanımla evlenmiş. Of cennet gibi bir yuvası olmuş. Malezya'ya vermiş kızını hiçbir sıkıntı yok. Endonezya'dan damat almış. Kenya'dan damat almış. Geçen Avrupa'da bir yerdeydim. Somali'den bir damata ben de çiçek takdim ettim ona verdikleri için. Böyleyiz ya artık bu olmuş. Olsun kültürel anlamda denkliği meseleyi konuşalım. Ama eğer bu manada gençlerin eğer meşru yoldan bu tarz bir talepleri varsa bizim yapmamız gereken şey belli. Gözetmemiz gereken şey coğrafya, dil, ırk birlikteliğinden ziyade takvadır. Asıl olan takva. Eğer takvaysa siyah bedenini bembeyaz görmek durumundayız. Bunu gördüğümüz zaman İslam öncelikli İman öncelikli bir hayatın sahibi oluruz yoksa sadece imanın da İslam'ın da dedikodusunu yapmış oluruz. Bu manada yapılan yanlışlıkları ne olur düzeltelim. Bakın bu hafta şahit olduğuma ne diyor biliyor musunuz? Kızımızın babası haber gönderiyor erkek tarafın diyor ki ya tanışalım gelsin sorsun bizi komşularımızdan falan filan. Kızın babası kapatmış kapıyı ve şöyle diyor aman gelmesinler gelirlerse bizi kandırırlar. Ya Allah seni ıslah etsin kandırma nedir? Ne güzel ki seni ikna edecek bak bazı şeyler söyleyecek ikna olacaksın. Ve o dostluk o kardeşlik bambaşka güzelliklere sebebiyet verecek. Hepimiz iman adına bir önceliği eğer meselenin öncesi olarak edinirsek bizim bundan sonraki meselemiz çok daha farklı bir biçimde olacak. Ne diyor peki o Yemenli Bilal-i Habeşi'ye? senden daha iyi damat mı bulacağım diyor sen şöylesin böylesin diye övmüyor o iman adına önceliği nazara verdi benim şuyum yok buyum yok etiketim yok ben Allah'ın bir kuluyum senden de bunu istiyorum diye kendi halini ortaya koydu o Yemenli de madem öyle dedi o zaman sizi iki kızımla evlendiririm dedi ve bu iş oldu biz bu önceliklerimizi yeniden tesis etme adına bir gayretin içerisinde olmak durumundayız hep beraber. Allah hepimize iman öncelikli bir hayat nasip eylesin. Benim güzel kardeşlerim eğer iman öncelikli ve İslam öncelikli yaşarsak değerler sıralamamızı Allah'a inşa ettiririz. Allah'a inşa ettirmek demek Kur'an'ın bu manada bize verdiği bilinçle hayatımızı tanzim etmek demektir. Allah'ın birinci sıraya koyduğu benim için de birdedir. Üçüncü sıraya koyduğu benim için de üçtedir. Onuncu sıraya koyduğu benim için de ondadır. Yüzüncü sıraya koyduğu benim için de yüzdedir. Çünkü o sıralamayı tanzim eden alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabıdır. Onu da zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize gösteriyor ve öğretiyor. Üstünlüğü takvada eğer Allah Resulü bulmuşsa ve bize bunu söylemişse defaatle söylemiş en sonda bir daha veda hacında artık son vedalaştığı anda da söyleyip gitmişse bizim başka bir üstünlük aramamız İnanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üzerine söz adımının üzerine adım atma anlamına gelir. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Bu çok zor bir şey ve amellerin iptal olmasıdır bu. Resulullah konuştuğu bir yerde mümin susar. Adım varsa o adımın önüne bir adım atmaz. Orada Allah Resulü'nün söylediğine itaat eder ve ona ittiba gösterir. Biz de bu hassasiyetlerde olalım. Gençlerimizi de bu hassasiyetlerle evlendirelim. Birilerinin kızlarına talip olacaksak da bu hassasiyetlerle talip olalım. Birileri bizim kızlarımıza talip olacaksa da biz de bu hassasiyetle kızlarımızı gelenlere verelim ki o hasretini çektiğimiz İslam toplumuna erişmiş olalım. Cenab-ı Hak bir an önce bizi o günlere kavuştursun. Kavuşmak için hepimizi gayret sahibi kılsın. Mücadele içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin. Hiçbir olumsuzluğa takılmadan da bu manada sorumluluklarımızı yerine getirmek hepimizin boynunun borcu olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.